Merhabalar değerli e, Açık Radyo dinleyicileri, bendeniz Utkuluoyer. E, Açık Radyo'da 94.9'da no, no, e, Yeşilçam Arküsü programında yine sizlerle birlikteyiz. Ve bugün değerli bir konuğum var bizlerle, e, değerli sanatçımız Arzu okay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, e, siz, sizinle bir sene önce bir, böyle bir geniş bir <gülüyor> söyleşi yapmıştık. E, ama bu arada hem film çalışması hem daha sonra oynadığınız kısa film ve şimdi bir tiyatro var. Ben evet. de o zaman sizinle tekrar bir buluşalım, ee, bu sefer bir canlı yayın yapalım dedim. Yani ee, canlı yayının dinamizminde sizinle bir sohbet edelim istedim ben efendim. Onun için tekrar e, davetimi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi <gülüyor> açıkçası ben e, sizin e, tiyatro oynadığınızı yani bana prova provalardan bahsettiğiniz zaman evet. şaşırdım. Yani bir oradan başlaması nereden çıktı bu tiyatro diye? Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben iki yıl önce Türkiye'ye döndüm. 30 yıllık bir hayatımı değiştirdim. Hı hı. Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Bir sahil kasabasında yaşıyordum. Sonra bu yaz başında oradan ayrıldım. E, uzun soluklu bir tatil yaptım. Arkadaşlarımı gezdim, her tarafı gezdim falan. Nerede yaşayacağım karar vermek istiyordum daha doğrusu. E, Bodrum'da e, olduğum süre içinde Mustafa'la benim çok yakın arkadaşımdır eşi de. Onlarda kalıyordum. Müjdat Gezen'le eşi de oradaydılar. Müjdat dedi ki ben dedi yedikocalı hürmüz'ü koyuyorum sahneye. ...gel oyna dedi, ya dedim, ben yani şimdi ne alakası var, ne... bak dedi kafan değişir, harika olur, şudur budur, teksti verdi elime... ...dedi ki zaten hürnümüz belli, işte bir rol daha var, o da belli dedi, bak dedi hangi rol istiyorsan, seç, oku dedi... ...okudum sonra, e, kızım da, e, bir de Görkem benim çok yakınımdır, Görkem Yelten oyuncu... ...ikisi birden, illa oyna, bak hayatın değişecek, şöyle olacak, böyle eğleneceksin falan... Peki dedim orada ufacık bir rol var minik böyle bir giriyorum bir çıkıyorum falan gibi bir şey. Ama inanılmaz iyi geldi kabul ettim ve 4 Eylül'de provalar başlayacak orada oldu dedim Müjdat bana. 3 Eylül'de İstanbul'a döndüm yani 3 Eylül'e kadar gelmedim İstanbul'a. 4 Eylül'de provalar başladı 2 ay provalar sürdü. Kasım başında yani, da, da oyuna başladık haftada bir oynuyoruz e, timde. 1200 kişilik bir salon dolduru, doluyor yani full e, gidiyor hatta ek ilave oyunlar da koyduk yani ayda 4 olacakken e, Aralık ve Ocak ayda 5'e yükseldi e, çok genç bir kadro var inanılmaz keyifli arkadaşlar e, çok e, inanılmaz saygılı düzgün çocuklar ben e, Türkiye'den uzak kaldığım için yine oyuncuların çoğunu bilmiyordum hı hı. onları gördüm onları tanıdım ...çok güzel tam mektepliler... ...zaten çoğu da Müjdat'ın talebisi ...Müjdat'ın okulundan çıkma... Ama ...bana çok iyi geldi... ...çok keyfim yerinde... ...çok bu, eğleniyorum... ...bu tabi ilk e, tiyatro deneyim ...evet oldu. yani şey tabi... ...sinema gibi bir şey değil tabi... ...çok farklı bir şey tiyatro... Ee, ...şey yapamıyorsun seyirci... ...ay bir dakika yanlış söyledim... ...daha baştan söyleyeyim diyemiyorsun... <gülüyor> <yapıyorsam>, ...olmuyor... <gülüyor> ...dolayısıyla... E, ...dikkatli olmak zorundasın... ...sil baştanı yok... <gülüyor> e, ama seyirciyle ilişki çok güzel bir şey. Yani e, birebir emeğinin neticesini alıyorsun, karşında görüyorsun. O alkışı almak farklı bir şey. Sinema yaptığım yıllarda tamam e, tabii ki filmler seyirciyle buluşuyordu ve e, evet. alınan gişe rakamları, iyi, yani filmin iyi iş yaptığı falan tabii ki biliyorduk. Ama orada seyirciyle birebir değilsin. Burada birebir olmak çok başka bir duygumuş, çok keyifli bir şey. Onun için çok iyiyim ya. Yani zaten siz 30 yılın üzerine bir ara vermişsiniz sanırım değil mi? Tabii 30 olur mu fazla. 40 yok. İşte seneye 40 olacak. <gülüyor> İki sene önce yalnız Görkem Yeltekin yönettiği bir film vardı. Yemekteydik ve karar verdim diye onda oynadım. Çünkü Görkem benim ...kızım gibidir, çok sevdiğim bir çocuğumdur. Onu kırmadım, onu da oynamıştım. Ondan sonra bir daha bir şey yapmayı düşünmüyordum yani aklım bile geçmiyordu. Şimdi artık geçiyor, hatta aklımdan çıkmıyor. İyi. <gülüyor> Keyifli, iyi geldi yani bana, çok iyi geldi. Yani tiyatro üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz? Tiyatro da olur, sinemada olur, yani her şey olabilir. Geçenlerde bir tane kısa metraj filmde oynadım, kusurlu diye çok e, o da çok hoş bir şey. Çok kısa bir o. Nurseliliz de var, e, Lale Mansur da var. E, kadınların kusurlu buldukları yerleri. Hıhı. -hı. İşte siz ne düşünüyorsunuz bununla falan öyle o şeydi. Ninval'de bir e, kısa metraj. Mesela benim kulağım kepçedir. Bayağı iyi kepçedir yani. İkisi de çirkindir. Bir tanesi tam kepçedir. <gülüyor> Ondan sonra o hesap. <gülüyor> ben kulağımı gösterdim. Mesela benim kulağım kepçe. Bak. <gülüyor> Ama bu kulak beni rahatsız etmiyor. Çünkü kulağım işlevini yapıyor. Yani benim kulağım duyması gerekiyor. Duyuyor. Ne yapayım? Niye kusurlu olsun kulağım? Biraz gülah değil miyim? Kulağıma kusurlu demek şimdi. Daha <gülüyor> filmin <su> kusurlu <gülüyor> Değil efendim. Kusur musur değil o. Kusur farklı bir şey. Kusur insanların e, başkalarına zarar verdiği yerlerde kusurlar aramak lazım diye düşünüyorum ben. <gülüyor> ya filmin konusu bu şekilde. Yani belki de filmin konusunu anlatamayız Yok, mı ...kısa metrajın mı? Hı. Yok... Kusu, evet, ...konusu tamamen insanların kusurlarından... ...rahatsız olmalarıyla ilgili. Anladım. İşte bilim burnunun... ...büyük olmasından... Ki, ...bence burnu eğer koku alıyorsa... ...büyükse büyük ne yapalım? Anladım, <gülüyor> o, çok e, agresifse bu aslında kusurdur diyoruz. yani hayır. Yani, bana göre. Anladım. E, sizinle e, görüştüğümüz zaman... ...daha önceki görüşmemizde aslında böyle çok kısa bir... ...nokta vardı ben onu ele almıştım. E, şöyle bir şey düşünmüştüm ben... E, Sizinle tanıştıktan sonra işte görüşmelerimiz, işte film, filmografiniz üzerine konuşmamız yaptığımız görüşmeler, işte söyleşiler. Onlardan sonra ben şöyle bir şey düşündüm sizin için. Ee, yani sizin aslında sinema yolculuğunuz ki bırakmaya karar vermişsiniz seneler önce ve hatta bu dönüşünüz çok ilgi de çekici ve e, takdire şayan aslında. Ee, ben sizin aslında sinema serüveninizin ya da gidişatın aslında Tarık Akın'a benzeyebileceğini düşünmüştüm. Yani şöyle açıklayayım onu. Yani Tarık Akan da daha böyle gençlik filmlerinden sonra daha sosyal içerikli filmlerden geçmiş. Ee, siz hiç öyle kafanızda böyle bir durum oluştu mu? Yani bilmiyorum mesela ben işte ee, işte şu daha böyle sosyal içerikli filmlerde belki yer almam gerekiyor gibisinden. Ama yok şimdi o kadar ee, nasıl diyeyim atay erkil bir toplumda yaşıyoruz ki biz. Şimdi Tarık'ı oynattılar. Tarık'ın komedilerden ıı, devrimci, solcu, sol Hı -hı. içerikli filmlerde oynamaya geçti. Ben en son sinemayı bıraktığım zaman erotik filmlerde oynuyordum. Beni kimse oynatmazdı. Yani ben ne kadar o filmden çıkıp gidip ıı, grevde bulaşık yıkıyorsam da... Hı -hı. ...o beni tanıyan kitle onu biliyordu. Ya sonuçta o dönemde sizin de ne bir so yani şeyiniz vardı. Kesinlikle. Politik bir duruşunuz vardı. Kesinlikle vardı, vardı. ama e, insanlar o tarafını görmüyorlar. İnsanlar e, başka tarafını... Mesela benimle aynı dönemde... E, ...komedi, seks olsun diğer dram filmlerde oynayan e, erkek oyuncular daha sonra sinemaya döndüler. Ve hepsi gene e, her türlü filmde rol alabildiler. Ama hiçbir kadın oyuncu bir daha sinemaya dönemedi. ben yani ben erken bıraktım. Furya bitmeden bıraktım. Hı hı. Canım artık canıma yetti <gülüyor> bıraktım. Aa. Ama e, bırakmasaydım, kalsaydım işin için san, zannetmiyorum bana rol vereceklerini. Sanmıyordum. Hanım, tabii benimki birazcık daha idealist bir bakış belki de ee, seneler sonra yani bakıyoruz. Tabii ki tabii ki. Daha böyle kitaplardan öğrenmiş <gülüyor> olduğumuz için. İsterdim tabii ki o şekilde olsun ama yok yani Türkiye'de öyle olmuyor bu olaylar. ...yani mesela bir Kristal'i... E, ...kaç sene sonra başka filmlerde de oynadı... Evet, ...bir Bridget evet. Bardot oynadı... ...yani e, orada hiç kimse takılıp kalmıyor... ...bir bar Bardot'un vücuduna... <gülüyor> ...bizde evet, öyle değil ama... Ya, onu, ...tabii tabii ama ya, yine de böyle kafanda ...ama tabii sizinle tanıştıktan sonra... E, ...görüşmelerimizden evet, daha sonra... sonra. <gülüyor> e, e, ...aslında böyle olması gerekmiyor ...yani çünkü e, şey... E, ...hani... Dediğimiz gibi sizin aslında daha önce e, görüşmemizde yani programı işte Türk sinemasındaki ataerkil yapı üzerine bir konuşalım dedik ama Hı -hı. daha sonra baktık ki hani olay hep belli evet, noktalar çevresine aynen. dönüşüyor e, ama yine bunu söylemek istedim ben yani sizin hani böyle daha sosyal içerikli filmlere yöneleceğinizi düşünmüştüm. Aslı belki de öyle olabilir de. Yani iyi olur da <gülüyor> Olamadım ama şey yaptım hiç olmaz. 2015'te geldiğimde Barış yürüyüşüne katıldım. Oradan girdim. <gülüyor> Anlıyorum. Tabii kameralar <gülüyor> Kameralar oradan girdim. Yok ben ben çok sevindim. Yani kısa filmlerde, uzun metrajlı olursa belki öyle hiç bir. Tabi e yani iyi bir projede neden olmasın? İsterim oynamak gerçekten. Bir de artık çok güzel filmler çekiliyor, çekiliyor Türk sinemasında. Yani Hı. iyi film çekiliyor. Ee, emek veriyorlar. Her şey çok ilerledi. Çok güzel bir genç nesil var. Yani bu işi çok seven ve bu işe e, kendini adayan genç bir nesil var. Herkes böyle bir filmler yapmak şeyinde, kaygısında falan güzel şeyler yapılıyor diye düşünüyorum ben. İyi, bildiğim kadarıyla siz bayağı filmde takip ediyorsunuz. Mümkün olabildiğince. Mümkün Hı -hı. olabildiğince izlemeye çalışıyorum. Peki izlediğiniz filmler içerisinde, hani, bu filmin içerisinde keşke ben yer alsaydım dediğiniz Türk filmlerinden tabii konuşuyorum. Valla son zamanlardakilerden mi? E tabi son zaman. Son zamanlardakilerden son ne? Bilemedim aklıma şimdi gelmedi. Daha önce soruyorsaydın düşürüyordum. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>, bu soruyu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, şimdi e, tabi vaktimiz 25 dakika hı hı. E, civarında e, böyle bir sitede... Bizim sinematik eşitci sitesinde yazar arkadaşlar var. Hı hı. Onlardan rica ettim. Gökay Gelgeç, can sönmez. Ekrem Yaşar, Pınarbaşı, Tamer Yiğit ve Ertan Tunç. Bazı sorular hazırladılar. Ben de aslında onlarda da de istiyorum bu sohbet ederken ya yani böyle birazcık hani sohbetin içinde onları yermemek yer istiyorum ama bu sorulan sorular içerisinde mesela bu, bu konuya da aslında biraz paralel. E, ...filmografi... ...yani favori film tarzınız... ...yani aslında bu deminki sorunda biraz cevabı da yani ...sizin de oynamak için yer almak... ...tercih ettiğiniz favori film... ...tarzı. Ben komedi film sevmiyorum... ...yani ne yalan söyleyeyim... ...gülmüyorum ben neden bilmiyorum... ...ben en çok kendime gülüyorum... <gülüyor> ...başka bir şey gülmüyorum... ...apkı bir şey yapıyorum ona gülüyorum... ...öyle bir güldürme amaçlı filmleri sevmiyorum... ...ben daha çok dramatik filmleri seviyorum herhalde... Hı. Aksiyon da pek sevmiyorum. Daha dramatik filmler. Yani o zaman önünüze bir senaryo gelse... E, ...dramatik bir filmi tercih edersiniz. Dramatiği tercih ederim. Komedi herhangi bir şekilde kabul etmezsiniz? Ya komedi aslında bence çok zor. insanları güldürmek, Yani dramdan çok daha zor. Oynamadım oynadım komedi filmlerde de oynadım. Ama yani dram filmleri tercih ediyorum. Burada Can Sömez'in bir sorusu var. Hı hı. Ben de hatta keşke o sizin yaptığımız uzun görüşmede de bu soru da e, önümüzde olsaymış diye düşündüm. İşte Türkiye'den ayrıldınız, sinemayı bıraktınız. E, işte Fransa'ya gittiniz hiç aklınızdan hiç orada yani sinemayla tekrar... Hayır, geçmedi. Geç... Geçmedi. Ama orada bir sinema dergisi var aylık. Bu iki üç sene önce. Bak unuttum onu sana. Gösterdi mi? Bilmiyorum. Ee, beni bulmuşlar. Hı. Geldiler benimle röportaj yaptılar ya bana iki üç sayfada sayfa ayırdılar şeyleri. Fransız, Fransız dergisi? Fransız dergisi. Evde var gösterimsin mümkün. İyi <gülüyor> atmışım senin. Ama düşünmedim her sinema yapmayı. Hiç, yani sinemayı hiçbir yerde yapmayı düşünmedim. Tamamen bir sayfa değiştirmiştim. Hı hı. Şimdi o sayfayı bir daha değiştirdim. Anladım. <gülüyor> Geri ya, söylediğim gibi... Ee... Tiyatro konusu e, zaten siz bana bahsettiğiniz zaman ilgimi çekti ve açıkçası ben bekliyorum da. Yani sizin ben e, şunu inandım. Başladığınız zaman yani onun arkası gelecek gibi gözüküyor. Bakalım evet. zaman gösterecek. <gülüyor> Umarım. E, sizinle yani işte programa davet etmeden önce ben e, Posta gazetesinde bir röportajınız olmuş. Hı hı. E, ondan haberim yoktu. E, aslında biraz burada da hani o konuya da biraz değmişti. Yani demin bahsettik işte Atayerkil yapısı sinan O... Oradaki yedi kocalı hürmüzle ilgili bir soru vardı. Orada söylediğiniz sözler baya ilgimi çekti benim. Ee, oyunla ilgili söylediğiniz. Evet. Ee, <gülüyor> şey Bir kadının başkaldırı hikayesi dedi. Yani işte bana. mesela yedi kocalı hürmüz neden her dönem ilgi görür gibi bir soru gelmiş orada. Evet o... çünkü e, bana göre yedi kocalı hürmüz e, şeye aykırı. Yani ne normal... E, ...Türkiye'deki yaşam tarzına göre... Yani, yani işte Osmanlı'da dört kadını ha, erkek al, al, al, al, alabiliyor al, al, ama alabiliyor, kadının dört al, erkeği yok. yok. Bir, orada bir başkaldırı var yani bir protest var. O protesten ötürü cazip geliyor diye düşünüyorum insanlara. Yani aykırı şeyler... ...önemli, hayatta bir şeylere aykırı olduğun zaman unutulmuyorsun. Benim mesela erotik filmlerde oynayıp da unutulmamam da oradan kaynaklanıyor. Kimse, bütün masum kızlar öpüşmeden hamile kalıyordu. <gülüyor> Biz öpüşüp hamile kaldığımız için unutulmuyor. Anladın, <gülüyor> evet, masum kız, evet. evet. <gülüyor> Anlatabiliyor <musun? gülüyor> Bu, Burada da öyle bir başkaldırı var yani. Hürmüz, hürmüz e, normal, o dönemde yaşayan kadınların hepsinin aksine yedi kocayı... Parmağında oynatıyor. Halbuki orada adamlar dört hatun, beş hatun alıyor. Hı hı. Ve onları istediği gibi, e, onlarla istediği gibi yaşıyor. Ya aslında e, kaç kere uyarlandı? Film olarak da çok fazla uyarlamadı aslında Yedik Hoca Uyurumuz galiba. Daha sonra ee, yeni o, uyarlandı. Ben, e, ben yaptığım işi çok ciddiye alırım. Ben oturdum internetten bulabildiğim bütün Yedik Hoca Uyurumuzları izledim. Hı hı. Bir tane Türkan Şoray'ım var, çok eskiden yapmış. Ha tamam, evet doğru. Evet. doğru. Ondan sonra e, şeyim var. Hmm, Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı. Yo, ben 90 öncesinden ha, çok fazla ilerledim. Ee, yok, ondan sonra şeyi izledim. Hmm, unuttum, oyun. Yani bir oyununu izledim bir tane daha. Şimdi kimin olduğu aklıma gelmedi. En meşhur, neydi? Neyse. Ee, on, işte onları izledim. Dur nereye gelecektik bunun sonucunda? Yani çok fazla el almış ha. şekerpare mesela filmi vardı orada ya da şoför Nebat diyebilirim hem Fatma Kirken hem Sezer sizin onlar evet. da böyle güçlü kadın figür olarak yer alıyorlar İşte ama. olmayan bir şey yaptığın için dikkati Hı. çekiyor ve akıllarda kalıyor olmayan bir şey yani çok e, karşılığından bir şu kadın şoför sistemi yok yani. evet. <gülüyor> Gerçi ben e, geçtiğimiz günlerde... ...en sonunda karşılaştım Öyle İstanbul'da. Evet, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> çok zor. E, sanırım Fransa'da... ...yine hatırı sayılır. Sına Fransa'da var ama çok değil. Ama var yani var. Bir de çok hoş bir tane var bizim oturduğumuz yerde. Kadın iki hem ...bir çekirdek, topuklu incecik topuklu... ...ayakkabılar, minicik yedekler falan... ...senelerdir yani benim... ...benim yaşlarımda bir kadın... Ee, ...çalışıyor senelerce şöy olarak... ...ve de çok... ...bakımlı, hoş bir kadın... ...o zaman çok cazip geliyor... ...yani erkek gibi değil... ...kadın gibi şu kadın şoför... Ha evet... ...çünkü... Evet, ...orada bir erkekleştirilmiş... <gülüyor> evet, ...bir figür yani. oluyor aslında... Evet, ...zaten bu hani... Yani ...konuşalım derken... Yani ...ataerkil... ...yapılan... Hı -hı. ...sinemada... E, ...yani birazcık da o, hani... Ka ...kadın figürü her zaman için... ...hani bir erkekleştiriliyor gibi... ...şimdi sizin tabii... ...burada ilginç olan şey şu... ...hani sizin de... ...ben sizin de bu konuyu açmak isterken... ...sizin de... yedi hocalı Hürmüsüm oyununda yer almanız... <gülüyor> ...yani... E, ilgimi çekmişti. Söyleşi de bu işte burada bahsettiniz. Zaten yani yedi kocalarımız çok şey güncel bir olay. Bir kocanın bir evi geçindirmesi artık imkansız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lüks. Aişin <gülüyor> e... esprisi bir yana. Ee, zor da bir hayat. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın kadıncağız. Bir de bu söyleşide iki tane daha nokta ilgimi çekti Bir tanesi fizik okumayı çok ister demişiniz evet, orada. Mesela isterdim. bu sizin... Ee, Söylediğiniz hiç rastlamadığım bir söylemde. Ya yani daha önce solmamışlardır. <gülüyor> çok, evet, çok severdim fizik dersini. Belki hocamı çok sevdiğim için bilmiyorum. Ee, çok sevdiğim bir derste, Çok çalışırdım üstelik fizik. Böyle bir şey yeni bir şey öğrenmek. Yani e, mesela bir şey geçen gün kimin anlatıyor? Mesela benim idam. Hani Bizim zamanımızda televizyon bile yoktu benim çocukluğumda. Oradan bugün artık e, internete geldik. İstediğimiz her türlü bilgiyi ulaşıyoruz. Hı hı. Sesli birbirimize bakarak konuşabiliyoruz. Telefonda, şunda, bunda. Mesela neden kokulu olmasın? Farzim, filmde e, adam işte makarna pişiriyor sarımsaklı. Sarımsak kokuları gelmeyelim. Böyle bir şey keşfetmek isterdim. <gülüyor> yani şey değil mi? Ee... Teknoloji de böyle bir şey diye Mesela... ki... Aslında neydi beş, beş de yedi de onlarda ba sanırım başladı şeyler böyle öyle ya, sinema atom yirmi e, 25 kişi var hem Hı -hı. hareket ediyor şey Hı -hı. E, platform hem de e, işte ko bazı kokular işte mesela, mesela da, kahve e, içiyor adam mis gibi kahve kokusu geliyor düşünebiliyor musun o biraz pahalı olur ama <gülüyor> sanırım yani. biliyorum yani ama mesela böyle bir şey bulmak ister böyle yani şu anda aklıma geliyor ya yani yani. su fışkırtımı mesela bazı sahneler mesela ha. o tip şeyler var yani bir, birazcık ucundan <gülüyor> ama tabii çok pahalı olacağı için o Kimi de bil, belki bir gün olur daha ya yani ben çocukken e, telefonda birbirimizle karşılıklı iki tane il, ayrı ülkede konuşabileceğimizi hayal etmek bile e, yoktu yani. yani ol, olabiliyor. Evet ya dediğiniz o açıdan <gülüyor> bakarsak doğru. Şu, bu, oradaki yani şimdi sohbeten hani bu gideyim e, röportajın da tabii e, elden geçirmesi olarak almayalım. Çünkü benim ilgimi çekti. Son Hı -hı. dönemde verdiğiniz röportaj ama burada yine ilgimi çeken kendi filmlerimi seyretmen dememiz, deminiz evet. oldu. Evet. Ve yani beğenmiyorsunuz çok açık olarak bunu söylemeniz de... yani ya yani çok fazla kişi söylemiyor aslında? <gülüyor> ama ben düşündüğüm her şeyi çok açık söyleyen bir insandır. Yani e, neyin arkasına saklanacağım, niye saklanacağım, kimden saklanacağım... ...ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Beğenen beğenir, beğenmeyen de beğenmesin beni. <gülüyor> Buradan şuraya bağlamak istiyorum ben. Ee, o günü de sormamıştım aslında ama bugün sormak istiyorum. Sizin en sıkıldığınız soru... Ay şey. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yoksa? Hayır hayır bu değil. Baştan beri ki bak ki ben en sonunda şu et filmlere bir gelsek de böyle bayıldım artık. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir oyuncuya hep dönüş dolaşıp aynı şeyi sorulmaz. Herkesin derdi orada. Nereden sen <gülüyor> orada kalmışlar? Bir, yani 110'un üzerinde filminiz var. 117 falan, 110 üstü, evet. Bunun için 24 tanesi erotik. 80 tanesini hiç kimse sormuyor bana. <gülüyor> dönüp dönüp oraya geliyorlar. Ya yani. Yani bugüne kadar herhangi bir e, şekilde, yani lafa eğer siz getirmezseniz, yani bunu Hı. çok merak ediyorum ben. Yani lafı siz eğer getirmezseniz oraya, bir şekilde getiriyorsunuz çünkü. Onu Getiririm fark ben, beni arasaydın, bir yani, yok çünkü. galiba değil mi? Yani 80 filmlik bir... E, yok, sorumluyor. Birkaç <gülüyor> sene yayılmıştı, onları 4 sene yayılmış olması gerekiyor. Bazıdır, 5 Fazladır değil mi? roman dönemiyle ilgili geliyorum peki? Yok, mesela ben ilk fotoğromanı, Zeki Müren'le oynadım. Zeki Müren'le oynayacak bir kız arıyorlardı yarışmayla. Annem resmimi gönderdi. Ben seçildim. Oynadım. Kimse bana Zeki Müren için böyle böyle sormuyor. Zeki Müren'le filmde de oynadım. Son filmde de gene ben oynadım. Gene kimse sormuyor. <gülüyor> ya, Ayağın yani, ışıkla başladın. Ayağın ışıkla başladım, Bunu da kimse sormuyor. <gülüyor> ee, Sadral ışıkla da var. <gülüyor> Tabii. Kartaltı ee... Bet'te de var. Yok onlar... <gülüyor> İzzet Günay'la var. İzzet var İzzet de var. Hatta geçen gün bir otobüse bindim. İzmir Bodrum arasında. Aydın eski bir Türk filmi seyrediğimi. Baktım benim filmim çıktı Ali Cengiz Oylu diye bir film Ali var Cengiz biliyor Oyna. musun? O çıktı. Hı -hı. Ben filmi hiç hatırlamıyorum. İzzet, evet İzzet Ağbili. Yani hoşuma gitti. Arkadaşlarımla dedim binersez bakın benim filmim boyunca seyredildim. Ya bu soruyu şundan dolayı sordum. Yani en sıkıldığınız <gülüyor> soru nedir sorusunu... E, biraz ...incelediğim zaman gayet açıkla zaten... ...pek çok şey konuyu açıklamışsınız. Evet. Ve ee, hani artık... E, ...soru işareti bırakmamışsınız aslında bazı <gülüyor> yani konular. Yani sorulacak bir şey bırakmıyorum <gülüyor> o evet. konuyla ilgili. hepsini anlatıyorum anlatıyorum... ...geneyle aynı şeyi soruyor insanlar. E, bu belki birazcık hani e, alışılmamasından dolayı da olabilir. Yani bilmiyorum ki. Yani çünkü... E, ...genelde hep... E, ...böyle bir e, bariyer de galiba... İnsanlar konuşmak istemiyorlar... ...çoğu şeyi yani. E, sırf benim... ...bu yani bu filmlerle ilgili değil... ...kendilerinle ilgili... ...yüzleşemiyorlar pek çok şeyle... ...ve bundan ötürü de kendilerine... ...yani bu sinemayı şey yapmıyorum... ...sinemayı öyle olarak söylüyorum... Hı hı. ...genel olarak insanların böyle bir şeyleri var yani... E, ...çocuğunla küsse mesela... ...onunla ilgili soruş olsun istemiyor... ...çünkü mutlaka kendine barışamadığı... ...bir şey var o ilişkinin içerisinde... Hı hı. ...genel olarak böyle düşünüyorum ben... Anladın mı? Eee... ...ya dedim gibi sizinle tabii daha farklı konulara ben ee, girmek istiyorum... ...ama bu en son bu... ...tekrar döneceğim... ...burada bir otobiyografimi yazmaya karar verdim... Evet. ...gördüm çünkü sizinle en son görüşmemde düşünmüyorum demiştiniz... ...düşünmüyordum çünkü... değişme olmuş e, ...evet fikrim değişti... Ee, ...şey Fransa'da Fransızca'da bir laf var... ...bir tek aptallar değişmez diye... <gülüyor> ...oradan yola çıkarak... ...şöyle bir şey düşündüm... Ee, ...ben yazmak istemiyorum diyordum... ...çünkü her şeyi olduğu gibi anlat, anlatmam lazım... Ee, an, ...her şeyi anlatırsam... ...bazı yerlerde kendi canım da acır... ...başkalarını da canını acıtırım diye düşünüyordum... ...sonra en son e, röportajımda... ...postadakinde... E, ...dediler... ...dedi ki... ...Can... ...Can Hanım can, bana... Arazam dedi yanlış düşünüyorsunuz dedi. Yani siz canınız nasıl isterse öyle yazabiliyorsunuz. Yani onları yazmak zorundasınız. Her şeyi, herkes detayına kadar dedi bütün hayatını. Ama dedim o zaman da gerçek olmayacak, eksikler kalacak falan. Sonra ama aklıma yattı yani olabilir diye düşündüm ve yapacağım herhalde. Ama böyle bir şey gibi yapmayacağım. Hani <gülüyor> doğdum, büyüdüm, yürüdüm <gülüyor> falan değil. Kafama estikçe yazacağım, ondan sonra onları bir şekilde toplayacağım. Yani okudu, okuy, okunursa, oku okur okunursa okuyucu onu kendisi kafasında top, toparlayacak mesela Nubar var ben e, kendisini yazdığı kitabı okuduğum zaman gerçekten e, çok beğenmiştim onu e, onu bir şekilde sizi ulaştırmak hmm. isterim çok i̇sterim. çok güzel bir otobiyografi Bence e, bu çalışma çok fazla yapılmıyor ya da gereğinden fazla mı korunmacı oluyorlar onu düşündüm e, ben sizin otobiyografinizi yazması çok isterim e, yani en, en başından ya, beri. Ya yani siz zaman. yazmazsanız da yani ben artık... E, Beraber bir şeyler yapıyoruz. E, yani önemli bir şey çünkü dediğim gibi e, siz benim için e, bir e, önemli bir noktadasınız. Çünkü ben e, siteliği yapmaya başladığım zaman e, işte, işte Arzu Okay, Ayhan Işık'la sinemaya başlamış ve... E, ...hani elinin üzerinde filmi vardı ya, o zaman tabii şey yapıyordum. Çünkü filmlerin e, grafiği olarak birazcık daha Hı. son dönemde daha rahat toparladık. Hiç bahsedilmiyor ve sadece belli bir dönemde sadece ne? iki sene üzerine yılmış. Hı. Ve ben çok büyük bir haksızlık olarak görmüştüm bunu. Ve e, açıkçası biraz hani yazmaya başlamamın sebeplerinden bir tanesi de. E tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben oyuncuyum. Bana ne rol gelirse onu oynarım. Yani bunları kategorileri so ki belirli klasman o o dönem ne varsa hangi film iş yapıyorsa hı hı. onu çekiyor Türk sineması. Biz de onda oynuyoruz daha haber kovboy filmleri iş yapıyordu. Kovboy olduk hepimiz. Alttan <gülüyor> düşe düşe hale olduk. Yani ee, ama e, gelip belli bir yerde takılıyorlar. Ben yani sinema öncesinde sinemacıydım. Ha o dönemde gelip ...daha önce hiç filmlerde oynamamış insanlar geldi... ...rol aldılar Hı -hı. ve o furya bittikten sonra... ...gittiler sinemadan. O başka bir şey... ...onlarla bizim yani beni... ...Mine'yi, Feri'yi karıştırmamak lazım... ...biz zaten oyuncuyduk, bu bizim mesleğimiz... ...bugün onda oynarsın, bir gün onda oynarsın... ...yani ne gelirse onda oynarsın... Baş ...oradan para kazanıyoruz... ...başka bir geçişimiz, gelir kaynağımız yok ki... ...sigorta da gibi... yok... <gülüyor> evet, tabii. ...hiç yok... Yani ...hiçbir sofer. şey yok, ben bir gün gittim şu... E, ...ticarete başlamadan, başladıktan sonra... ...ben... ben ...sinemada sekiz sene oynadım... Ee, ...bir bakayım ne kadar sigorta dairesine gittim... ...çıkartır mısınız diye... ...yedi gün sigortalı olmuşum ilk filmimde... ...ondan sonra bir daha hiç kimse sigorta yapmamış... Hiç bedavayı oynadığınız film oldu mu peki? Oldu, oldu ama kime oynadım hatırlamıyorum... O ...oldu bir iki tane... Aldı, aldı. Efendim e, bize ayrılan sürenin... E, ...sonuna gelmişiz... İyiydik... Evet, tabii iyiydik canım. Yani bizim programın e, güzelliği ve öteki yandan da biraz... E, e, böyle ...tadı damağında kalan kısmı da burası oluyor... Ben çok teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Oyun devam edecek sizin tiyatro evet, oyununuz. Evet herhalde ee, Nisan'a Mayıs'a kadar devam Nisan edecek. Nisan'a Mayıs'a kadar gözüküyor. devam edecek. Ee, o zaman tekrar bu sefer tiyatroya ve sinemaya hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Almadım. Bu güzel yani dediğim gibi canlı yayın yapmak istiyorum. Güzel oldu. Tamam. Çok teşekkür ederim efendim geldiğiniz için. Benim için çok güzel için. çok keyifli. Ee, 15 gün sonra tekrar Yeşilm Arkeolojisinde görüşmek üzere. Ee, ben Deniz Uyar, bugünkü konuğum Arzu Oka'ydı. Ee, 15 gün sonra tekrar buluşmak üzere. hoşça kalın diliyorum.